Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hoş geldiniz canım izleyenler. Kıymetli dostlar, sevgili değer, saygıdeğer gönüldaşlar, yoldaşlar artık bir anlamda da yoldaş olduk değil mi? İlim, arkadaşları. İlim arkadaşları. Başka hocam siz öğretin bana bu tür Rahle kardeşlerim. Rahle kardeşlerim ey ümmeti Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz ee, yeni bir programda bu bereketli yolculuğun yeni bir sayfasında yeniden beraberiz buluşturana kavuşturana hamdü senalar olsun <gülüyor> elhamdülillah ee, dün o Hicretin stratejisini, sevride yaşananları onları anlamaya çalıştık artık bugün büyük buluşma zamanı geldi mi hocam inşallah? Evet geldi yani adım adım oraya doğru gireceğiz inşallah. Yeryüzünde bundan daha büyük bir buluşma olmuş mudur acaba hocam? Herhalde en büyüğü Allah Resulü'nün ile ilk buluşması. Hmm. Hira'daki buluşma çok büyük bir buluşma ama Efendimizin işte geçen anlattığımız o altı tane delikanlı ile buluşması da çok büyük bir buluşma ama bu bir hicretten sonraki kavuşma, hı hı. bu hicretten sonraki kavuşmada herhalde bunun emsali yok, He, eh. emsali yok. Şimdi yola çıkıldı hocam, o yolcu Kuba köyüne vardılar Aynen. önce. Ne kaç gün sürdü hocam? Önce onu bir sorayım da bu yolculuk. Yolculuk 3 gün sevirde devam ediyor biliyorsunuz dün de söyledik ondan sonra 8 günlük bir yolculuk var toplamda 11 günlük bir yol. 11 günden sonra 11 bu kulaya ulaşır, Aynen abi. öyle şimdi biliyorlar tabii insanlar yani kaç günde ulaşılabilir Mekke'de Medine'ye normalde 8. günden itibaren inanılmaz derecede bir bekleyiş ve sabırsızlık ve bu noktada Artık endişe çünkü geciktikçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlardaki o endişe ne oluyor? Fazlalaşıyor acaba evet. başına bir şey mi geldi engellendi mi şudur budur ama 11. gün olunca Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bir öğle vaktinde yine herkesin yavaş yavaş çekileceği çünkü sabahtan başlamışlar beklemeye hmm. insanlar artık o saatler uyku saatleri dinlenme saatleri tam çekilecekleri anda bir ses duyuluyor o sesle birlikte yesrip ayağa kalkıyor. Hocam şimdi bekliyorlar diyorsunuz ya yola çıktıklarını nereden haber almışlar ki bekliyor bu insanlar? Biliyorlar gelenler var mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine yakın o süreçte yani Efendimiz mesela çıkacağı anda o anda da hareket edip gelenler var. Efendimiz onlara söylüyor zaten geliyoruz diye hmm. ama geliyoruz dediği günle Vardığı gün, vardığı gün arasında üç günlük bir o da sevirdeki, sevirdeki yani. gün o boşluktan dolayı kaynaklanan bir endişeler evet. var. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gideceği yani tam böyle Hazreti Ebubekir'in evine gidip oradan işte Hazreti Ali'ye kendi yatağına yatırıp kendi evine geleceği anda bile vedalaştığı sahabiler var. Hmm. Mesela onlardan bir tanesidir Süheyl İbni Amr. İşte sühebi affedersiniz, sühebi Rumi. Mesela biz bazı kaynaklarda o bilgiyi görüyoruz. Aslında sühebi Rumi de efendimizle beraber gelecekti, ama o engellendiği için hı hı. geri kaldı. Bunun gibi yani sahbenler bazıları oradalar, haberleri var ve onlar o haberi götürüyorlar ki Allah Resulü hicret için yola çıktı. Anladım. Geldiler, geçti on bir gün. Artık evet. tam o öyle vaktinde, kahili ile vaktinde. Göründüler uzaktan, uzaktan gözlüktüler o anda yer yerinden oynuyor. Sahabeden 2-3 tane o noktada bizi orayı tasvir eden rivayetler var. Birisi Bera i̇bn Marur'un rivayetidir, hı hı. birisi Enes bin Malik'in rivayetidir, birisi Hassan bin Sabit'in rivayetidir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Mesela Enes'in Söyle bir tasviri var. Medine böyle bir gün görmedi. Daha çocuk değil mi Daha sonunda? çocuk 10 yaşında ha. ama 10 yaşında o şeyleri böyle gözlerini açmış kamera gibi kaydediyorlar. Hı. Ben onları Asr-ı Saadet'in kameraları gibi anlıyorum. Hı. Çünkü onlar kaydedip bize naklediyorlar. Öyle bir oldu ki yer yerinden oynadı diyor. Bera İbni Marur diyor ki nurlandı Medine. Onun için biz dersimizin başlığını yesrip Nurlanıyor koyduk. Evet. Gerçekten nurlandı. Sonra da zaten Medine diye o ismi aldıktan sonra medine tümüne Tümeriye diye tarihe geçecek. Bir Yahudinin bağırışıyla ilk duyuluyor. Hemen o anda ey Kayle oğulları diyor. Kayle oğulları Efs ve Hazretin ataları bekledikleriniz geliyor, bekledikleriniz geliyor deyince dağılan, evlerine çekilen öyle uykusundan dolayı işte geriye dönen insanlar bir anda toparlanıyorlar ve o kafilenin önüne doğru koşuyorlar. O andaki o şey o kadar farklı bir iklim ki Çağrı filminde Risale'de çok evet. güzel resmedilmiştir orası ve orada çoluk çocuk gençler işte Talal Bedru aleyna ilahisini, neşidini seslendiriyorlar. Biraz ihtilaf var bizim siyer kaynaklarımızda. Bu Talal Bedru o anda mı söylendi? Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'tan dönüşten sonra mı söylendi? Hmm. Acizane benim kanaatime göre iki yerde de söylendi. Ya, Çünkü gerçekten çok ciddi delillerimiz var ve insanlar çoluk, çocuk, genç, yaşlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önüne doğru geliyorlar. Kaç kişilik bir heyetti o? Dört kişilik bir heyetti. Eğer o ana kadar Amir İbni Füheyre de onların içerisindeyse Büreyde ile beraber sayı beş oldu. Evet. Ama insanlar tanımıyorlar Efendimiz'i ve Efendimiz'in üzerinde bir ayrıcı unsur da yok. Şimdi öyle bir söz ki Bekir kardeşim defaatle özellikle Mekke'de duyacağız. Medine'de çok duymadık ama bu sözü duyacağız. Bu söz ne biliyor musunuz? Evet hocam. Ey yukum Muhammed. Hanginiz? Hanginiz Muhammed? Çünkü Muhammed'in diğerlerinden farkı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Özel bir makamı yok, özel bir kostümü yok, özel bir forsu yok, etrafında onlarca onu koruyan adam yok, oturduğu zaman bir mecliste herkes gibi. Bu bana da hiçbir fark yok. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin inşaatını göreceğiz, herkesten daha fazla çalışan bir peygamber göreceğiz ağır ağır taşları kaldıran birisini göreceğiz ve birisi gelip onun elinden o taşı almaya çalıştığı zaman git diyecek Medine'de taş mı yok o taşını vermeyecek böyle bir peygamber göreceğiz. Yani bu risalet, bu nübüvvet bu noktalara geldiyse bir yaşanmışlık var burada ve onlar zaten insanların hmm. yüreklerini fethediyorlar. Şöyle bir rivayet okumuştum hocam. Ridasını çıkarıyor Hazreti Ebubekir kim olduğunu. İşte aynen. Nasıl oluyor Anladın Tam o anda insanlar teveccüh edince Hazreti Ebubekir böyle yapmaz. Bu nezaketsizlik yanımdakine, yanımdakine demez. demez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona gitmeyin bana gelin demez. benim Resulullah demez. Çünkü bunlar o dünyanın söyleyeceği işler değil. Evet. Hazreti Ebubekir bir tereddüt geçiriyor ne yapsam diye. O anda biraz da güneş bastırınca ridasını çıkarıyor. Efendimiz'i gölgelemeye başlıyor. İnsanlar anlıyor ki hizmet alandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bütün teveccüh onun üzerine doğru yoğunlaşmaya Parmayla başlıyor. ile göstermeye bile imtina, i̇mtina, i̇mtina ediyor. Hz. Ebu Bekir Ya diyor. ya. Yani sahabenin birçokları doyunca Efendimiz'e bakmamışlardır. Şöyle gözlerini kaldırıp Efendimiz'in simasında yoğunlaştırmayı bile edebe aykırı görmüşlerdir çoğunlukla Allah Resulü onlara bakmadığı zaman Efendimiz'e bakmışlardır. Yine Enes bin Malik çok güzel bir rivayette bulunuyor bize diyor ki Efendimiz normal şartlarda biraz hızlı yürürdü. Onun yürüyüşünü biz zaten hı hı. Hilya rivayetlerinden biliriz ama ne zaman ki Hücre-i çıkar mihraba gelen, gelinceye kadar çok yavaş yürürdü. Niye diye soruyorlar sonrakiler. Bizim ona baktığımızı bilirdi. Bizim gözlerimizi kendisiyle nimetlendirirdi. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu. Yani o dünya farklı bir dünya. Allah o dünyayı çok farklı insanlara yaşattı. Biz de şimdi onların ancak arkalarından bu güzellikleri anlamaya çalışıyoruz. Ya. Anlamak nasip olsun. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sevinçle, böyle bir Coşkuyla böyle bir heyecanla karşılandı. Kuba o günlerde Medine'nin dışında yaklaşık işte 3-4 kilometre uzaklıkta bir yer. Bir köy, köyün en ileri geleni Gülsüm İbni Hidim isminli bir sahabe efendimiz. Yaşı yüze merdiven dayamış ve vesselam efendimiz onun evine gidiyor. Bu Gülsüm İbni Hidim Allah kendisine ebeden razı olsun insanı Allah işte nasiplendirince nasiplendiriyor. 100 yıllık bir ömrü var. Sadece o buluşmadan sonra bir yıl yaşayacak. Allah Allah. Yani aynen varaka gibi ben evet, zaten evet. zihnimi alamıyorum oradan yani sürekli Gülsum İbni Hidmi hatırlayınca hemen yanı başına bir varaka, varaka Nefek. İbni nefel geliyor çünkü aynı şey hemen geldi görevini icra etti ve çekildi. Aleyhissalatü vesselam efendimizi evine misafir ediyor o kadar ilgileniyor ki efendimizden o kadar ikramda bulunuyor ki 100 yaşında bir insan böyle dört dolanıyor Allah Resulü'nün yanında Hazreti Ebu Bekir var. Ebu Bekir radıyallahu anh'a da Gülsüm İbni Hidim Necih isimli bir hizmetlisini koymuş o da ona hizmet ediyor. Efendimiz öğreniyor o şahsın adının Necih olduğunu. İşin iyi diyor Ebu Bekir. Necih kurtulan demek. Ha. Yani orada Efendimiz bunu çok yapar tefeül bu evet. iyiye yorar. Evet. Mesela Büreyde'yi dün andık bir serinlik demektir. Efendimiz onun adını duyunca iyi işimiz serin olacak diyor yani. Hep böyle isimler üzerinden ya da kabileler isimleri üzerinden hep böyle güzel tefevülde bulunur. İşin iyi diyor Ebu Bekir. Orada bir hizmet gösteriyor Gülsüm i̇bn elinden geldiğince. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada kaldığı müddetçe de inanılmaz derecede ondan bu konuda ikram gördüğünden dolayı hayırla onu yad ediyor. O koca çınar Allah Resulüne yaptığı o hizmetle ölümsüzleşiyor. Hı hı. Kaç gün kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Gülsüm i̇bn Hidm'in evinde? Dört gün dört gece Hı. yani burada bazı ihtilaflar var mesela koca bir İmam Bukhari'nin farklı bir rivayeti var. Şimdi biz İmam Bukhari'nin sözünün üzerine söz mü söyleriz gibi bir itiraz gelebilir. İmam Bukhari'ye göre Allah Resulü Kuba'da 14 gün kaldı. Ancak biz İbn Hişam'ın diğer siyer yazarlarının başka hadis kaynaklarında verilen bilgilerin başka hadiselerin bize verdiklerini topladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya vardığında günlerden pazartesiydi ve tarih 8 Rebiül evveldi. Efendimiz orada dört gün kaldı 12 Rebiül evvel Cuma günü oradan çıktı sabahleyin onu da şimdi söyleyeceğiz zaten. Orada yaşananlar ve bazı işte dediğimiz gibi rivayetleri topladığımızda dört gün dört gece kaldığı yönündeki rivayetin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Kuba'da? Ne yapılması gerekiyorsa İslam toplumu onu yaptı. Bize zaten onu öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Bir toplumun İslam toplumu olabilmesi için kalbinin olması gerekir. Kalbi de mescittir. Eğer mescid varsa o toplumun göbeğinde tam orta yerinde biz o topluma İslam toplumu diyoruz. Sadece bu mescidi yapı olarak düşünmeyelim Bekir kardeşim. Bakın bugün bu karantinadan dolayı biz mahrumuz camilerimizden falan ama ciddi bir biçimde bunun muhasebesini yapmak durumundayız. Ben halen yapıldığı kanaatinde değilim. Böyle yüreklerimizi sızlatacak kadar bunun muhasebesini yapmamız gerekiyordu. Söylüyoruz, konuşuyoruz ama böyle çok böyle yakıcı bir biçimde yüreklerimize etki edecek bir muhasebeyi bilmiyorum. Belki de yanılıyorum ama ben daha göremiyorum. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? cami dediğimiz mescit dediğimiz İslam toplumunun kalbi damarlarla da evlere yol açar. Doğru. Cami ile ev arasında bir bağlantı vardır ve bunlar bize nefes olur eğer nefesimiz kesilirse ölürüz ve biz öteden beridir kaç yıldır kaç yıllardır bu cami ile ev arasında cami ile kendimiz arasında o bağı istenilen oranda kuramadık. Kuramadığımız için zaten Allah aldı elimizden. Biraz da meseleye böyle bakmamız lazım. Şu anda o nimetin hasretini çekmemiz, o nimete istenilen manada aslında şükrünü eda etme noktasında karşılık veremememizdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldiğinde ilk yaptığı şey bu. Aslında orada ufacık bir arsa var. O arsada Salim Mevla Ebu Huzeyf'e namaz kıldırıyor insanlara. Gülsüm İbni Hidim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah şurası benim bir arsam istiyorum ki burada bir mescit inşa edelim Allah Resulü tamam diyor anında ve eline alıyor bir çubuk asa kendisi o mescidin temellerinin yerini çiziyor planını Efendimiz çiziyor haydi diyor taşlar gelsin temeller kazılıyor, taşlar geliyor mescit deyince aklımıza bugünkü şeyler yani gelmesin büyük, büyük dört, dört şeyler duvarlık değil. bir yer yani bir dört duvar çevriliyor, burası mescit diyor ve o mescit Kur'an'a giriyor. Tevbe suresinde takva üzere tesis edilen ilk mescit olarak Kur'an'a giriyor. Orası gerçekten ilk mescit mesela biz Darul Erkam'ı konuşsak başka yerleri konuşsak mescit hükmünde değil oralar farklı ama mescit olarak aleyhissalatü vesselam efendimizin ilk inşa ettiği yer orası. Şu anda orada kocaman bir Kuba mescidi var. O Kuba mescidi o günün hatırasıdır hmm. ki ona ait bazı şeyleri konuşmak gerekir. Şimdi kardeşlerimiz bir geriye doğru zihinlerini yöneltsinler. Darul Erkam'ı konuştuk değil mi biz? Evet. Dar çok İslam tarihinde. Çünkü Darul Erkam inanılmaz bir ilham kaynağı oldu. Ama beş tane ev, beş tane dar çok önemli o darlardan birincisi işte Darul Erkam, ikincisi yine Mekke, Mekke'de onun adı Darul Ebu Bekir o da aynen öyle bir fonksiyon icra ediyor, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Kur'an sesiyle niceleri iman ediyor, sonra o sesi susturmak zorunda kalıyorlar evet. Mekke müşrikleri. Üçüncü dar Darul Esattır. Esat İbni Zürali'nin evet. evi çok önemli. Hı hı. Bu dördüncü dardır işte Darul Gülsüm bu Darul Gülsüm mescide dönüyor ama ve zaten farkı orada. Beşincisini de şimdi anlayacağız Darul Saad o da Saad İbni Haysemen'in evidir ki Asr-ı Saadet'in ilk öğrenci evidir orası. Hmm. ilk talebe evidir. Bekarlar evidir o. Bugün biraz benim neşem yerinde okurken ilk kez gördüm onu şimdiye kadar gözümden kaçırmışım oraya menzülül Kur'an diyormuş sahabe Kur'an Kur evi Kur'an menzili yani böyle güzel bir ismi de var bekarlar evi hep bekar oldukları için zaten Saad bin Hayseme'de yıllarca evlenmiyor sonra evleniyor işte hemen şehadetinden sonra da zaten çok az bir sürüyor evliliği böyle bir hayat Yaşım orada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kuba'da hemen Gülsüm İbni Hidmin yakınlarında evinin yanlarında sonra bir o kapısı işte Kuba Mescidine açılacak olan o evde gündüzleri bekar sahabilerle bir araya geliyorlar evet. ve orası yıllar yılı Öyle aşkın, cihadın, sevdanın, şehadetin konuşulduğu bir ev oluyor. O ilk yapılan Kuba'daki mescit kıble olarak nereye tayin ediliyor hocam? Kudüs'te. Kudüs'te. Tabi o günek o günler Kudüs'te. Evet. Sonra dönecek kıble evet. o diğer tarafa. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mek Medine vardığından itibaren şeyi e, kıble Kudüs'e doğrudur. Hı hı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizdi ya orada temellerini, taşlar geldi. Sahabe hemen böyle bir harekete geçti. Efendimiz hayır dedi. İlk taşı kendisi koydu temele. Takva üzere kurulan mescid. Sonra Ebu Bekir koydu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i çağıttı Ömer'e koydurdu. Ondan sonra da sahabe artı koydu ve öylece yükseldi. Orayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutmadı. Çünkü Efendimizin mekanlara karşı vefası insana karşı vefasıyla aynıdır bir yerde eğer bir hayır görmüşse sallallahu aleyhi ve sellem orayı hiçbir zaman unutmamıştır. Yıllar geçecek Mescid-i Nebi olacak bir sürü işler olacak Medine'de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya pazartesi eğer pazartesi gelemezse cumartesi bazen haftada iki gün muhakkak gelecek Bizim de oraya gitmemiz için her kim evinde güzelce bir abdest alır gider orada iki rekat namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır diyerek sevaba teşvik ederek o noktadaki o şeyin devam etmesini isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde bir gün gelecek Hazreti Ömer Kuba mescidine bakacak ki cemaat yok. Hemen etraftaki insanları toplayacak. Ya siz bu mescidi nasıl boş bırakırsınız? Burası takva üzere kurulan mescittir. Vallahi ben bineklerle kilometrelerce yol bile olsaydı Allah Resulü'nün bu mescide verdiği değeri bildiğim için gelirdim diyecek ve orada cemaatsiz bırakılmaması noktasında insanları uyaracak. Niye biz gidince ziyaretlerimizin en başına Kuba mescidini alıyoruz? Bundan evet. dolayı. Bilmem siz orada nasıl bir ruh haline giriyorsunuz ama Kuba Mescidi şu anda eski yapıyla kası yok. Evet. Ama halen orada o mekan Asr-ı Saadet'in o güzel Meltem'ini bize yansıtır yansıtır yansıtır. Görelim mi bir oraları? Şimdi önce bir haritada görelim. Bakın Kuba Mescidi biraz sonra anlatacağımız Cuma Mescidi birbirlerine çok yakın. Zaten burası Kuba Mescidi'nin bulunduğu yerde Medine'nin Mekke'den gelen giriş yoludur. Yani o yoldan girilir. Seniyet-ül Veda, Veda Tepesi hemen zaten oranın karşı tarafı oluyor. Hı hı. Kuba Mescidi'ni görelim. O güzel mescit bize çok farklı ruh halleri yansıtacak. Bakın şu andaki yapısıyla, dört minaresiyle avlusu çok farklı oranı şu an yapılan hali kesinlikle bu değil, kadar büyük değil Değil tabi tabi tabi o çok sonraları genişliğe Hı -hı. genişliğe bu noktaya gelecek ama ne olursa olsun özellikle mihrap tarafı aleyhissalatü vesselam Efendimizin devesinin de çöktüğü yerler oralar Hı -hı. farklı bir hal estirir bize. Şimdi bir mescit daha göreceğiz burası da Cuma mescidi Hı -hı. genelde Umre'ye giden kardeşlerimiz burayı öylesine geçer giderler. Kimse hmm. burada inmez. Mescid de çoğu zaman kapalıdır. Ama burası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hutbesini, cuma namazı kıldırdığı ve dolayısıyla hutbesini irad ettiği yer. Daha önceden cuma namazının kılındığını biliyoruz. biliyoruz. Biz Fesad İbn-i Zürare'nin ya bin Umeli'nin İmamlığında yıl ama önce. hutbe Allah Resulü, hutbe yine var. He. Onlar da yapıyor mesela özellikle Musab bin Omeyr ile birlikte hı hı. Musab efendimizden aldığı izinle onları yaptırıyor. He. Ama biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kıldırdığı ilk cuma ve irad ettiği ilk hutbe. İlk hutbe. Heh, meseleyi oradan değerlendirmemiz lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim şuna dikkat etsinler. Kuba böyle önemli bir yer. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de orada dört gün dört gece kaldı. Sabah cuma oldu artık beşinci gün ve sabahın erken vakitlerinde Efendimiz oradan ayrılacak. Ancak Gülsüm İbni Hidim bu aziz misafiri bırakmak istemiyor. Kim bırakır? Ya Rasulallah diyor ben sana hizmet edemedim mi? Niye gidiyorsun? Hayır diyor benim gitmem gerekiyor diyor Allah benim bineğime kusvaya bir rota çizdiği o gideceği yeri bilir. Aslında insanlar biliyorlar Oğulları mahallesine gidecek Hı. ama Neccaroğulları mahallesine nereye gideceğini kimse bilmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o gün belki 50 kişiye aynı cümleyi söyleyecek. Herkes efendimizi evine davet etmek isteyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki açın devemin önünü, o memurdur nereye gideceğini bilir ondan sonra yollar açılacak. Gördük biraz önce haritadan evet. o da en fazla miktar öyledir 500 metre hı hı. yoksa normalde 350 metre diyenler var 400 metre diyenler hı hı. var oradan oraya ben bir defa da yürüdüm yani iyice de test etmek için. İnanın ki böyle yarı, yavaş yürüme ile 15-20 dakika yürüyebiliyorsunuz. Hadi bilemediniz yarım saat. Sabahın erken saatlerinde çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem oradan oraya Cuma mescidinin vak yerine geldiğinde vakit öğleye geliyor. 4-5 saat, 4-5 saat niye? Çünkü herkes efendimizi koyuyor. herkes bir şeyler söylüyor, herkes evine davet ediyor. O noktada o kadar bir sevgi gösterisi var ki bunu niye ısrarla söylüyoruz? Çünkü biraz sonra çok önemli bir şeye şahit olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar takdir gördüğü, bu kadar sevgi gördüğü, bu kadar sevildiği ve insanlar tarafından hürmet gördüğü, hürmetle karşılandığı bir yerde o zaman Salim İbni Afoğulları'nın mahallesi ve orada bir bahçe aslında. Hı hı. Oraya geldiğinde cuma vakti girdiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bahçe müsait olduğu için burada kılalım diyor cuma namazı. Şimdi ilk cuma namazını kıldıracak sallallahu aleyhi ve sellem biraz böyle işin içerisine girelim çünkü orası önemli ben şimdi hutbeyi vereceğim inşallah siz bir okursunuz ne diyecek efendimiz çok önemli şeyler söyler mesela 13 yıl boyunca ciddi ciddi sıkıntılar yaşamış Mekke'de ve ilk kez hutbe irade edecek şöyle bir iki cümleyle Mekkelilere dese ki işte siz sahip çıkmadınız sonra. bakın neler oldu siz benim kendi akrabalarımdınız suydunuz buydunuz ama şöyle yaptınız böyle yaptınız bakın başkaları ne yaptı bundan sonrasını görürsünüz falan dese burada bir sıkıntı var mı yok ama Efendimiz bunu demiyor. Peki Ensar'a Medinelilere bir şeyler söylese yani siz hep beraber kalkamayacağız siz şöyle, şöyle olacak böylecek. bu da çıktınız. yok muhacir var orada evini barkını eşini çoluk çocuğunu çoğu işte malını servetini bırakmış gelmiş onları biraz böyle öfse farklı bir noktaya soksa o da yok. O hutbede şimdi dinleyeceğiz sizden ama bir tek konu var aslında birçok şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ama dikkatle dinlediğimizde görürüz konuşulan şey Niyetin selimiyetidir. Eğer niyet selim olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu mesajı veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çağlardan ta bugünlere bugünlerden yarınlara ki ayar yapın kendinize bu hutbe ayar aslında. Bu, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın irad ettiği ilk, i̇lk hutbe. hutbe. İki tane hutbe var zaten hı hı. biliyorsunuz Cuma namazlarında iki hutbe okunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Bir maşallah. Pidiniyelimsin ey Ey insanlar, kendiniz için ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Yarın bu yaptıklarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi olan ter, Rabbi ona tercümansız, perde darsız olarak sana resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim. İhsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin buyuracak. O da sağına soluna bakacak. Hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak. Önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve hamd olsun. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Diğer bir hutbede şöyledir diyor. Onu da okuyayım mı hocam? Aynı gün mü okunuyor bu? Aynı iki hutbe okunur iki zaten hutbe. çünkü. Allah'a hamd olsun.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 O birdir. Onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler ve onu küfürden sonra İslamiyet'e girdirir. O da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse işte o kimse felah bulmuş, kurtulmuştur. Doğrusu kitabullah sözlerin en güzeli, en belagatlısıdır. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ın Allah'ı candan gönülden seviniz, Allah'ın kelamından zikrinden usanmayınız, Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah'ın kelamı her şeyin üstününü ayırıp seçer, amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların en iyisini zikreder, helal ve haram olan her şeyi beyan eyler. Artık Allah'a ibadet ediniz ve O'na hiçbir şey şerik koşmayınız, ondan gereği gibi sakınınız. Dilinizle söylediğiniz güzel sözlerinizle Allah'ı tasdik ve ikrar ediniz. Allah'ın ihsan ettiği rahmetle aranızda birbirinizi seviniz. Muhakkak biliniz ki Allah ahdinin bozulmasına gazap eder. Selam olsun sizlere. Gerçekten çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir mesaj bu ama bu niyetin selimiyeti meselesi o kadar önemli bir şey ki Bekir kardeşim ben bir şeyi göstermek istiyorum kardeşlerime. Şöyle bir rakamların yazılı olduğu bir şeyle karşılaşsak, tahtamızın alabileceği kadar sıfır yazsam kaç tane alacaksa şu kadar evet. şunun bir rakamsal değeri var mı yok bunun başına bir bir tane bir koysam o zaman başka bir şey ha, şu anda bakın hiçbir hesap makinesi alamayacak kadar büyük bir rakam hepsi oluyor. anlam kazandı anlam kazandı şu birin adıdır işte niyet niyetin selimiyeti bu eğer ameller Allah içinse bir anlamı var, Allah içindeyse hiçbir anlamı yok. Sen cihada gitsen, hicret etsen, infak etsen, ilim öğrensen, gayret etsen bu Allah içinse Allah ona sevap yazıyor. O biri oraya gerçekten Allah için yazdığımıza niyetimizden nasıl emin olacağız hocam? Kalbimize bakarak, hı hı. kalp bize yalan söylemez. Bizim dilimiz bazen bize ihanet edebilir ama kalbimiz eğer selimse ihanet etmez ve kalbimize dönüp baktığımızda bunu söylediğimizde onu bize ortaya koyar. Biraz önce hutbeyi size uzatırken ne dedim? Kalp ayarı bu. Allah Resulü ayar yapıyor işte. Ne yapın yapın Allah için yapın. Allah'tan başka hiçbir amacınız hiçbir gayeniz olmasın. Şimdi o sahabe efendimizin adı yok çünkü bazen kötü böyle yanlış işlerle anılan isimler zihinlerde farklı bir biçimde yer edinmesin diye sahabe ismi bize vermez kaydetmez yani bu da sahabe edebidir anılmasın diye. anılmasın diye ama şöyle bir sahabe efendimiz var hicret etmiş gelmiş ona muhaciru Ümmü Kays deniyor ne demek bu Ümmü Kays isimli hanımın muhaciri Allah için değil o niyet ameller niyetlere göredir meşhur hadisi var ya evet. o hadisinde sebebi bu hanım gidiyor diye mi gidiyor? hanım gelmiş o da hanımı sevdiği için gelmiş Allah için gelmemiş yani hanım hicret ettiği için gelmiş hanımla evlenmek için gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kimin hicreti Allah ve Resulü ne ise onun hicreti ancak Allah ve Resulü içindir. Kimin hicreti de eğer bir kadınla evlenmek için ya da bir dünyalık elde etmek içinse onun hicreti de onadır. Bu bizi böyle bir sarsmalı. Niye birçok hadis kitabı inneme amelül bin niyat hadisiyle başlıyor? Buradan dolayı niyet selim olmadıktan sonra ondan sonra onların hepsi sıfır sıfır sıfır yüzlerce sıfır doldurur gidersin Allah'ın huzuruna, Allah korusun açılır amel defterleri bomboş. Zarf var içinde mektup yok. Böyle bir duruma düşmemek için işte aleyhissalatü vesselam efendimiz işin vidayetinde sahabeye ayar yapıyor. Niyetlerinizi Allah için ayarlayın. Allah dışında hiçbir şeyi aklınızda, zihninizde bırakmayın yoksa yarın ahirette hesabın önünde mahcup olursunuz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir ticarethane açtık ama hiç Allah rızasını gözeterek yapmadık bu işi. Geçmişte niyetimizin ayarı kaçırken yaptığımız işleri istikbalde sonra da geriye dönük düzeltme o imkanımız anda, var mı? Var tabii. Sen o anda mesela olur ki geçmişte farklı şeylerin vardı. Baş, başka beklentilerle başka yapmışım ama oldum. Tamam. Şu anda sen öğrendin Bismillah der şimdi yaptığın her işi Allah için yapma adına bir karar verirsin. Dolayısıyla bu noktada bundan sonraki süreçte yine kendini böyle iyi bir noktaya doğru taşıyabilirsin. Onun için burada hepimiz hepimize çok büyük bir ders var. Ne yapıyorsak ne ediyorsak ilim öğreniyorsak işte infak ediyorsak Allah yolunda gayret ediyorsak davet ediyorsak mesela teveccüh çok önemli bir şey insanın hı hı. kalp ayarını bozan bir, iş, bir şey, insanlardan teveccüh gördüğünde işte şöhreti işte bazı alimlerimiz zehirli bala boşuna benzetmiyor. Hı hı. O noktada bazı şeyler eğer kalbimizin ayarını bozmaya başladıysa anında yapılacak işin ne olduğunu buradan öğreniyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk hutbesi bize bunun için önemli. Hutbeyi irad etti oradan yola devam ediyor. Efendimiz'e yine diyorlar gel açın diyor devemin önünü o nereye gideceğini biliyor. Deve gidiyor. Nereye? Neccaroğullarına. Niye Neccaroğulları? Onu öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın kabri orada. Babası Abdullah'ın kabrinin orada olmasının sebebini de öğrendik aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in babasının dayıları onlar. Dolayısıyla Neccaroğulları'yla Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a akrabalık var. Kızlar böyle etrafına dönüyor efendimizin o anda Neccaroğulların kızları. Ellerinden geldiğince dillerin döndükçe bir şeyler söylüyorlar. Efendimiz diyor beni çok mu seviyorsunuz? Evet ya Resulallah. Allah Resulü üç kez ben de vallahi sizi çok seviyorum. Ben de vallahi sizi çok seviyorum. Ben de vallahi sizi çok seviyorum diyor. Sonra bütün bakışlar kusmanın önünün üstünde yoğunlaşıyor. Allah Resulü dedi ya nereye çökeceğini biliyor. Kusva gittiği bir arsanın önüne çöktü, kalktı oradan biraz daha gitti, yeniden geriye döndü, tekrardan o arsaya çöktü ve böyle biraz garip garip sesler çıkardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki Kusva'nın çöktüğü yer mescidimizin yapılacağı yer Yine mescit bakın o mescide en yakın evde konaklayacağım ev aslında Kusma'nın yürüdüğü ev o ev o söz daha biter bitmez Ebu Eyyub El Allah Resulü'nün eşyalarını alıyor Zeyd bin Harise ile beraber hadi diyor evine taşıyor. Aslında Kusva Eba-i Belensari'nin Hazretlerinin evinin önüne çökmüyor mu yani evine? Oraya değil. Ha, i̇lk çöktüğü mescide. Ha, mescide ilk yakın olan ev esnafları. ama böyle o eve doğru yürüyor. Ha. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği de ortaya çıkmış Anladım. oluyor. O çöktüğü yer neresi biliyor musunuz? Neresi? İki tane yetim çocuğun arsası evet. Sehel ve Süvey'in. Yaşlı gözlerde geliyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına iki çocuk da Esat İbni i himayesinde babaları anneleri olmadığı için Esat onlara babalık yapıyor. Göz yaşları içerisinde ya Resulallah bu nasıl bir şeref, bu nasıl bir şeref biz infak ettik Allah yolunda? Efendimiz hayır diyor öğrendik onu hicret yolunda ya. bir şeye talip olunca onu öder bakın Gülsüm i̇bn Hidim Kendisi söyledi efendimiz infakını kabul etti evet. ama talip olunca hayır diyor. 400 dirhemi vermişti Hazreti Ebubekir. Ver, verecek, verecek verecek onu Medine'de evet. verecek zaten Aleyhisselatu vesselam efendimiz hayır diyor. Buranın bedeli ne ise o bedel ödenecek. Ne kadar bedeli 10 dinar diyorlar hemen biri atılıyor ortaya ben diyor Ya Resulallah veriyor o ben diyen en iyi yatırımcı en iyi, yatırımcı. En iyi o yatırımcı ben diyen işte tam bir tüccar akıllı bir tüccar Gerçekten. dedik ya dün İslam tarihi böylesini görmemiş. ya Bekir kardeşim Allah aşkına şunu bir anlayalım şimdi oradan oraya oradan buraya binlerce milyonlarca insan namaz için başlarını secdeye koydular o mescitte 1400 1500 yıldır kaç yıldır. Bu sevap Ebu Bekir'in hanesine yazılıyor. E ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Ümmetin tamamının sevabı bir kefeye, Ebu Bekir'in sevabı bir kefeye. Ebu Bekir geçilmez, geçilmez adam geçilmeyecek adam çünkü böyle bir işin altında imzası var şu anda biz onları konuşuyoruz sevaplar yazılıyor e biz hayır kazanırsak eğer az bir şey yükselsek onlar da yine yükseliyor bizim onlara sevap itibariyle yetişebilmemiz mümkün değil o işin en üstünde de Ebu Bekir radıyallahu anh duruyor 10 dinarı veriyor, arsayı alıyor. İlk infak ilk olmanın ayrıcalığını yine kimselere kaptırmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle eşyalarına bakıyor diyor ki eşyalar gitti ya Resulallah. Nereye? En yakın ev Ebu Ebi Benesar'ın evine. Birileri diyor ki ya Resulallah, madem eşyaların oraya gitti, sen de bizim eve gel. Bizim bizi şereflendir. <gülüyor> Her şartı zorluyorlar Her yani. şartı. Evet. O da diyor ki kişi eşyalarının olduğu yerdedir. Ve Ali serratı ve selam efendimiz oraya istirahata giriyor. daha önceden hiçbir tanışmışlıkları falan yok herhalde değil mi? Ebu el ensari ikinci akabe biyatında görüşüyorlar ha, tabii doğru ki yani, yani orada de, bir doğru. tanışıklık var sallallahu aleyhi ve sellem ne efendimizle. ne büyük bir nimet evet. şimdi bakın bize ne kadar büyük bir nimet. ebayip el ensari diyoruz ve o şu anda bizim beldemizde biz onun misafiriyiz. Mihmandar nebi o Allah rasulüne mihmandarlık yapmış bize de bir mandarlık evet. yapıyor. Asıl ev sahibi odur eğer bizi kendisine misafir kabul ederse. İki katlı bir evi var Ebu Eypelen Sari'nin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarını yukarıya götürmüş Ebu Eypelen Sari. Neden? E çünkü ben nasıl rahat edeceğim? Resulullah aşağıda, ben yukarıda olmaz diyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz gelince eve hayır diyor. Ben aşağıda olayım. Çünkü benim gelenim gidenim çok olur. O evlerde bugünkü evlere benzemiyor. Yarınki derste resimleri de göreceğiz zaten çok böyle basit evler. O orada rahatsızlık vermek istemediği için aşağıda kalmak istiyor. Ebayi Pelensari için çok zor bir şey bu ama zorluyor efendimiz artık yapacak bir şey yok diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşağıda Ebayi Pelensari yukarıda. Kaç ay? Yedi ay. Bu nasıl bir şereftir? Nasıl büyük bir şeydir? neler neler yaşanmıştır o evde ebu eyyub elensin neler yapmış Ümmü eyyub neler yapmış allah rasulü ile ne gibi şeyler olmuş onlarla ilgili bir sürü rivayetler okuyoruz biz şimdi bir iki tanesini sadece hatırlatacağız kardeşlerimize ali vesselam efendimiz mescidin nebevinin yerini tayin ettikten sonra iş başlıyor ve orada artık mescidin şeyleri başlayacak inşaat ama biraz Hı -hı. uzun sürecek. Hı -hı. Neden uzun sürdüğünü de yarınki dersimizde göreceğiz. Şimdi burada bir soru sormak zorundayız biz. Niye Ebu Ayyüphel Ensari? Sadece mescide yakın olmasından kaynaklanmış bir sebep olmamalı çünkü gerçekten yakın başka evler de var. Peygamber sevgisi desek Neccaroğulları Mahallesi'nden bahsediyoruz oradaki birçok evin sahibi olan sahabi efendimizin sevgisi de en az Ebu Eyyub El Ensari kadar niye peki bu şeref ona ait oldu? Niye diye bir soru sorduğumuzda zihinlerimiz bizi 700 yıl öncesine götürüyor. Çünkü başka bir hikaye var bu işin içerisinde Yemen kralı Ebu Kerb Medine'yi o günkü adıyla Yesrib'i ele geçirmek için ordusuyla geliyor ve diyor ki eğer karşı çıkan olursa taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayın diyor. O anda Yahudilerden iki tane genç alim benim Kurayza'dan oldukları söyleniyor kaynaklarda kralın önüne çıkıyorlar ey kral diyorlar sen böyle bir şey söylemişsin ama biz kitaplarımızdan okuyoruz Burası son gelecek elçinin hicret edeceği yurttur. Eğer buraya zarar verirsen tarih boyunca hep lanetle anılırsın. Gel bizi dinle buraya el sürme. Çok ilgincine geliyor Ebu Kerbin. Biraz daha bir şeyler soruyor, öğrenmek istiyor bu noktada bazı şeyler ve işin neticesinde diyor ki tamam diyor ben hiçbir şekilde bir şeyler yapmayacağım sadece sizden bir şey istiyorum söylediğiniz sözlerle benim ilgimi çektiniz. Benimle beraber geleceksiniz Yemen'e bana anlatacaksınız bu son elçi kim, bu din nedir, son elçi ne zaman gelecek, vasıfları ne bunlarla alakalı bana bilgiler vereceksiniz. Tamam mı? Tamam diyorlar ve o iki tane genç Yahudi alim Ebu Kerb'le beraber Yemen'e gidiyor. Hı hı. Tarihçilerimiz Yemen'e Yahudiliğin ilk kez o gençlerin eliyle oraya vardığını söylüyor ve aradan bir müddet geçiyor Ebu Kerb daha farklı bir hale giriyor hatta şöyle bir şey rüyasında görüyor ilk kez Kabe'ye Yemen'den örtü gönderen insan olarak tarihe geçiyor hmm. ve bir müddet sonra artık son elçinin gelmesiyle alakalı yüreğine çok ciddi bir aşk düşüyor bırakıyor tahtı sarayı geliyor Yesrib'e o evi kendisine ev olarak alıyor, yıllar yılı o evde Allah ikamet Allah. ediyor. Yıllar yılı bekliyor tabi Allah Resulü'nün geliş zamanı değil, çocukları oluyor iki tane oğlu, onlara anlatıyor ya onlara sözlü olarak ya yazılı olarak yani kaynaklarda farklı farklı şeyler var ya işte bir taşın üzerine ya derinin üzerine bir peygamberimize hitaben bir şiir yazarak vefat edip gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub el Ensari'nin evine gidince Ebu Eyyub el Ensari diyor ki ya Resulallah sana bir şiir okumak istiyorum ya da bir mektup o anda o şiiri okuyor sallallahu aleyhi ve sellem o anda üç kez selam gönderiyor. Selam olsun Ebu Kerbe, selam olsun Tubba Melikine, selam olsun Esadul Himyeri'ye. Geldikten sonra kendine Esadul Himyeri diye bir isim alıyor. Allah Allah. O evin hatırasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evde ikamet ediyor. Biz bunu mesela birçok tarih kaynağından İbn Hişam'ın siresinden başka yerlerden de okuyoruz. Sırf bu bile ne film olur hocam ya? <gülüyor> <gülüyor> değil mi hocam? Ne yani, kadar güzel. Bir hangi hikaye. birisi değil ki, her biri başka bir senaryo, evet her biri başka bir güzellik, her biri başka bir şey. Ne kadar yani güzel. Yani özellikle ya. Ebu Ayub el Ensari'nin eğer bir filmi olacaksa, tarif buradan başlayacak. Buradan başlayacak. Ay ne kadar güzel. Esadın him yerinden başlayacak yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o eve teveccühünün altında böyle bir şey yattığını hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi o evde sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Nasıl yatabilirler Allah aşkına yukarıdakiler? Allah Resulü aleyhisselam aşağıdayken biz yukarıda. Yani öyle ki nefes bile alamıyorlar. Çok böyle diken üstündeler. İkide bir birkaç gün geçtikten Ya Allah ne olur yukarı çıksanız diyor Efendimiz hayır diyor bir gün ellerinden bir su sürahisi düşüyor o gün tahta zaten aşağıya akmasın diye ne buluyorlarsa hemen kurutmaya çalışıyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ulaşmasın evde ne zaman yemek yapsa ümmeyi ye Eyyub kendi tadına bakmadan anında Allah Resulüne gönderiyor. Önce o tatsın diyor. Tabaklar ondan geri geldikten sonra buraya Resulullah'ın eli değmiştir, buraya Efendimiz şöyle şunu yapmıştır diyeyim orada muhabbet adına bambaşka bir şey dolaşıyor ve bir gün bir yemek gönderir bakar ki yemek hiç yiyilmeden gelmiştir. Hemen sorar Ümmü e Ayyüb el -Hansariye. niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemedi? Vallahi ben de ikram ettim. Efendimiz dedi ki ben yemeyeceğim. Niye diye sordum. Soğan sarımsak var içinde. E benimle insanlar haşır neşir oluyorlar. Rahatsızlık vermeyeyim onlara. Onun için yemeyeyim Daha dedim. soğan sarımsak koyarlar, mı Yeme. E işte Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soruyor orada haram mı yarası Hayır diyor. Ben işte insanlara rahatsızlık vermemek için yemek geldikten sonra Eboyu pelensaredü ümveyyup da Resulullah'ın yemediğini biz de yemeyiz diyorlar tavır böyle bir tavırdır, muhabbet böyle bir muhabbettir. Ebu elen elensâyı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teveccühte bulunacak onun için onun ismi ashabın içi, o kadarının içerisinden farklı bir duruma gelecek hocam 7 ay dediniz ya orada kamet ediyor yani Allah Resulü esadetu vesselam haneyi hücre-i esadetini biliyoruz zaten çok büyük evet. bir yer değil çok mu zordu bu 7 ay içerisinde Allah Resulü esadetu vesselam a? şimdi mescidi Nebevi'nin yapılma meselesini anlatacağız bir dahaki ha, derste o o niye 7 ay sürdü mesela normalde basit bir evet. Evet, yani. şey yapılacak ama o arsanın içerisinde bir sürü mesele var. Müşriklerin kabirleri var, ağaç kökleri var yani harfiyatı temizlenmesi hmm. ciddi bir zaman alıyor ondan sonra düzenlemesi bir zaman alıyor yapılması bir zaman alıyor o, işler uzuyor, o işler uzuyor yani neticede oradaki şey biraz daha oradaki inşaattan kaynaklanan bir şey ki hmm. Efendimiz zaten kendi evlerini de Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başında yapacak. Şimdi Ebu Eyyub el Ensari böyle birisi böyle bir sevgisi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı ve o sevgi sadece şiirlere falan konu olacak bir sevgi değil. O sevginin en büyük işaretidir onu bu topraklara getiren şey. Sahabenin sevgisi buydu. O sevgide şöyle bir şey vardı. Eğer ben gerçekten Allah Resulü'nü seviyorsam onun gönül verdiği davayı dünyanın dört bir tarafına götürmeliyim. Onun için çıktılar işte Medine'den. Onun için dünyanın dört bir tarafına geldiler. Buraya geldiği zaman Ebu Efele Ensari tarihler kaçı gösteriyordu? Hicri 48'i. Yaşı kaçtı o zaman? 90 yaşlarındaydı. 2 sene sonraki seferde zaten şehit olarak ölecek. Allah aşkına 90 yaşında, şehit olduğu zaman 92 yaşında 90 küsur yaşındaki bir insanı hangi arzu, hangi ihtiyaç, hangi heyecan buralara getirir? Bu bunun başka bir izahı yok. Bunu biz anlamadığımız müddetçe sahabenin peygamber sevgisini anlayamayacağız. O sevgiyi sadece belli şeylere hapsedersek eğer sevgiyi aslında daraltmış oluruz. Sevgi şudur. Seven sevdiğinin yolunda olur, onlar da yolunda. Yolunda oldukları için Ebû Eyyûb el Ensari burada vefat edeceği anda bile söylediği söz beni götürün, surların içine doğru götürün, surların içinde defnedin yine aslında orada da ölümüyle bile hizmet etme noktasındaki bir aşk ve iştiyak var. Onun için bunu çok iyi anlamamız lazım. Şimdi sohbetinizin başında dediğiniz şeyi yeniden tefekkür edelim. Evet. Camilerden ayrı olmak şu süreçte dediniz evet, ciğerimiz yanması evet, lazım. Evet, evet, Ebayü evet. Belensari Hazretlerinden de ayrı düştük. Bakın aynen, aynen. Yani hemen burada içimizde ama gidip yanı edemiyoruz yani. Yanı evet. başımızda bakın öyle ve biz oradaki ziyaretlerimizde de nasıl bir ziyaret ediyoruz? O ziyaret adabımız ne kadar doğru? Hı hı. Gerçekten bir sahabeyi ziyaret etme ruh halinin içerisinde mi gidip ziyaret ediyoruz? Bunlar da ayrıca ayrıca konuşulması gereken şeyler. Şimdi burada bir mesele var o meseleyi burada anmamız lazım. Dönem Emeviler dönemidir. İşte oluşmuş İslam medeniyetinde, İslam toplumunda birçok sıkıntı. Ebu elen el Ensari de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete gidiyor. Böyle gidiyor o zamanki işte ortam nasılsa hücreyi saadetin eşiğine başını koyuyor ağlamaya başlıyor. Bir anda insanlar Medine valisi o zaman Mervan bin Hakem Mervan'a haber götürüyorlar. Diyorlar ki Ebu Eyüp El Ensari bu halde geliyor hışımla Mervan bin Hakem ne yapıyorsun diyor sen? Taşa toprağı mı tapıyorsun? Ne böyle başını koymuşsun burada sen ağlıyorsun diyor. Ebu Eyüp el Ensari diyor ki ben senden daha iyi biliyorum. Taşa toprağa tap tapılmayacağını ya da bu manada başka bir şey yapılmayacağını. Benim işim o değil. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey duydum. O dedi ki din işleriniz, yönetim işleriniz ehil insanların elindeyse hiç üzülmeyin. Ama eğer bu işler ehil insanların elinde değilse ne kadar ağlasanız azdır. Ben de bundan dolayı efendimle dertleşmeye geldim. Cesarete bak. Efendimle dertleşmeye geldim derken işte onlara söylüyor söyleyeceğini. Bu sözleri Ebâyi Pelensarî söylediği için kimse ona itiraz etmiyor. Allah aşkına bazen bu noktada dertleşmeye bizim de ihtiyacımız yok mu? ah biz gidemiyoruz belki Medine'ye ama Ebâyi Pelensarî burada biz de onun böyle eşiğine manen olsa başımızı koyup bugün ümmetin içerisine düştüğü bu hali bu noktada tefekkür etmek, bu noktada bazı şeyleri konuşma adına bir sorumluluğumuz var eğer bunu doğru bir biçimde anlayabilirsek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu terbiyi, bu bilinci çok iyi bir biçimde gördüğü için Ebayi Belensari her zaman için bunu yaptı o İstanbul için o günkü adıyla Konstantiniye için buralara geldiğinde o ordunun içerisinde cesur bir asker surlardan böyle o tarafa bu tarafa hareket ediyor ilahi kelimetullahı ötelere taşıma adına gayret içerisinde oluyor arkadaşlarından biri diyor ki o cesur askere ne yapıyorsun sen ya sen Kur'an'daki ayeti okumuyor musun? Allah Kur'an'da demiyor mu kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın niye sen kendini tehlikeye atıyorsun? Bir anda celalleniyor Ebayip el-Ensari. diyor siz Allah'ın ayetini böyle mi anlıyorsunuz? O ayet bizim hakkımızda indi. Biz Ensar hakkında indi. Gelin o ayetin asıl bize verdiği mesajı ben size anlatayım. Biz Ensar iş biraz işte Kemal'e erince, Medine biraz farklı bir hale gelince, içimizden bazıları dediler ki ya tamam artık cihat için biz bu kadar yaptık bir şeyler. Bundan sonra da bir diğerleri yapsın biz biraz işte tarlayla bahçeyle uğraşalım. Allah ayet indirdi. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Cihadı terk eden, infakı terk eden, mücadeleyi terk eden kendi eliyle kendisini tehlikeye atmıştır. Siz, siz şimdi bu ayeti böyle anlamıyorsunuz da Allah yolunda gayret eden cengaver biri için mi bu ayeti kullanıyorsunuz? bize Kur'an'ın nasıl okunacağını öğretiyor o büyük insan. Allah kendisinden ebeden Bazı razı olsun. Şimdi önümüzdeki ders göreceğiz yarınki derste. Ensar Muhacir kardeşliliği oldu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir destan yazdı. O destanda Ebu Eyüp el Ensari'nin kardeşi kimdir biliyor musunuz? Musab bin Umeyr. Musab'ı ona kardeş kılıyor. E şimdi Bekir kardeşim ben diyelim ki Umre'ye gideceğim hacca gideceğim varıp Ebu Eyyub El Ensari'nin kapısına bir selam verip ona ondan selam alıp Mus'ab'a götürmesem gidip Uhud'da Uhud'un yamaçlarında meskun olan Mus'ab'ı ziyaret ederken Ebu Eyyub El Ensari'nin selamını ona vermesem ondan da selam alıp tekrardan Ebu Eyyub El Ensari'ye getirip kardeşinin sana selamı var demesem ben nasıl bu umreyi bu hacı anlamış olurum. Ya. Biz o ruhu kendi dünyamıza taşımak zorundayız. Bunlar nostalji falan değil bunlar bizi ayakta tutacak ruh. Biz sahabeyle böyle bir canlı bağ kurmak durumundayız. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar bizim dünyamızda böyle yer edinmeliler. Eğer böyle yer edinmezlerse biz onları tam anlamıyla anlamamış oluruz. Canlı bağ. Canlı bağ. Canlı bağ. Yani Şifre böyle. Bu. Aynen yani bizim yanımızda bizimle farklı bir irtibatları olacak insanlar olarak anlamak zorundayız. Böyle anladığımız zaman doğru anlamış oluruz. Böyle anladığımız zaman onlarla farklı bir güzellik oluşturmuş oluruz. Yıllar geçmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine çok büyük bir hadisi olmuş Medine'de. O hadisenin adı ifk hadisesi geleceğiz hadiseye Ayşe, hadiseye Ayşe annemize atılan iftira. Herkes konuşuyor işte bir şeyler evde de konuşuluyor. Ümmü Eyyub hanımı Ebu Ayyub el Ensari'ye diyor ki ey Ebu Eyyub ne diyorsun bu konuda? Acaba diyor, acaba deyince sus diyor, sus sen ne yapıyorsun diyor. Ya diyor Allah aşkına düşün, ben Safvan'ın yerinde olmuş olsaydım, ben bunu yapar mıydım? Hayır diyor, hiç düşünmeden bunu söyle, Safvan benden daha hayırlıdır. Peki sen Ayşe'nin yerinde olsaydın, sen bunu yapar mıydın? Asla diyor, hiç düşünme Ayşe senden daha hayırlıdır mümin tavrıdır bu işte mümin tavrıdır bir iftira duyduğu zaman anında göstereceği tavır Refleks bu tavır. Olmuş Refleks olmuş yani Ebu Eyyub El Ensari'nin ortaya koyduğu o şey tam böyle bu manada olması gereken tavrın ne olduğunu bize bizlere gösteriyor İşte o Ebu Eyyub El Ensari anında ufacık bir sapma görsün Karşısındaki kim olursa olsun umurunda değil anında tepki verir. Çünkü onun orada gördüğü şey orada ayarları gördü. Bu ayarlardan bu çizgilerden ufacık bir sapmanın ümmeti getireceği yerleri de gördüğü için anında o manada bir şeyler söylüyor. Yine Mervan'dan bir şey görüyoruz. Bir akşam namazı kıldıracak. Beyefendi biraz geç gelmiş. Bekliyor bekliyor bekliyor. Ebu Ebeylen beklemeye tahammülü kalmıyor. Ayağa kalkıyor Mervan geldiği zaman Mervan'ın yüzüne. Sen diyor o mihrabın hakkını ödemek istiyorsan sen vaktinde gelip o namazı kıldırmak zorundasın. Bir daha bunu yaparsan eğer ben bundan sonra senin arkanda namaz kılmam diyor. Aynı Ebu Ebeyp Elensari'yi ta Mısır'da görüyoruz biz. Niçin bir hadis duymuş Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den. O hadisi doğrulatacak. Hadiste ney Bir müminin aybını dünyada örtenin Allah da ahirette aybını örter. Hadis aklında ama bunu rivayet ederken aman Allah Resulüne yanlış bir şey isnat etmeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim diye kalkıyor o günkü şartlarda Medine'den Mısır'a gidiyor. Mısır'ın valisi kim? Ukbe İbn Amir. O büyük insan. Acayip birisi. Bir Yine vakit akşam namazı vakti biraz geç geliyor. Geç gelince namaza Ebu Ayyub el iş başka bir noktaya geliyor. O kadar insanın içerisinde eyukbe diyor sen nasıl bunu yaparsın diyor. Sen Resulullah'ın sahabesisin. Sen eğer bunu yaparsan insanlar senin üzerinden Resulullah da böyle geç kılmıştır diye bir şey anlarlar. Sen bunu nasıl yaparsın? Ukbe i̇bn Amir'in mazereti geçerli aslında diyor ki ya Ebu Ebel kızma diyor devlet işleri ya devlet işleri beni alıkoydu namazdan mühim bir iş yok Ukbe biz bunu Resulullah'tan öğrendik namazdan daha büyük bir iş yok diyor ve bunu sen burada eğer yapmazsan Allah Resulü'nün bize emanet ettiği o emanete uygun davranmamış olursun Ayarları anında o nebevi mirasın kendisine öğrettiği çerçevede düzenliyor. Bu ayar verme meselesini bugün bizde mübüvvetin ikliminde öğrenip hayatlarımıza bu çerçeveden taşırsak ancak bu işin hakkını vermiş oluruz. Ancak bu noktadaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Onun için bizim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizden, bizim Sahabe-i Kiram Efendilerimizden öğreneceğimiz bu manada çok şey var. En fazla öğreneceğimiz şeylerde hayatın ayarlarını, en ideal ayarları bize miras olarak bırakan o insanlardan öğrenmek olmalı. Allah hepimize bunu nasip etsin. Amin inşallah. Rabbim tez vakitte hepimize böyle yan yana gidip o kapıda bir ağlamayı da nasip etsin Şu musibet Amin. defolduktan Amin. sonra Amin. inşallah. Amin. Video hazır mı dostlar Bedir gecesi ile ilgili? Biz biz tamam hocam bu Bedir, Bedir gecesi ile ilgili yeni bir duyuru belki aramızda yeni olan izleyenler Eyvallah. vardır. Peki, istirham Dün edelim. söyledik bir evet. daha söyleyelim İslam tarihinin Aha. önemli bir dönüm noktası Bedir hı hı. ama bir savaş değil aslında bir mektep Bedir. Hı hı. Onun için biz o mektebin talebeleri olma adına 17. gece bizim 16. programımız oluyor. Tamam. 16. programımızda biz Bedir gecesini inşallah ihya etmek için burada Bedir'i konuşacağız. Arkasından da inşallah ellerimizi açacağız. Allah'ım yeniden bize Bedirler yaşat. Üzerimizden bu musibetleri kaldır diye dua edeceğiz. İnşallah kardeşlerimiz o güne kadar okudukları hatimlerini de sizlere emanet etsinler. Tamam. Burada da hep beraber külli bir dua ile o hatimlerimizi de başka başta efendimize, Bedir ashabına, hı hı. dünyanın bütün mazlumlarına ve bu şu musibetin üzerimizden kalkması için Rabbimize arz edelim. İşte. İçimizden salih bir insanın duasına Cenab-ı Hak icabet eder de Bedir'imiz hilal olur. Dostlar bu hatimleri bize nasıl armağan edeceksiniz? Hatimlerinizi bildirmek için bilgi.bekirdeveli.com arkadaşlar şu an ekranlara yansıtıyorlar. Nasıl yapacaksınız? söyleyeyim? öyle cüz dağıtma birinci cüz ikinci böyle olmayacak. Hazır hatiminiz varsa lütfen bunları tamamlanmış ya da tamamlamak üzere olanlar. Mesela yazın Bekir Develi iki atayım. Ayşe Öztürk üç hatim, Mustafa Güneş dört hatim bu şekilde yazın buraya mail atın. Biz onların hepsini isimleriyle beraber alacağız ve burada inşallah isimleri anamasak bile en azından kaç elimizde net hatim olduğunu bilip dualarını burada yapacağız. Allah nasip ederse i̇nşallah. özel hususi alakanızı ilginizi bekliyoruz. Hatta o gece bir gün önceden size duyuracağız inşallah bir hashtag çalışmamız da olacak. Çünkü mesele buradaki bizi izleyen 15 bin 16 bin insanın bundan haberdar olması değil. Amacımız bütün İslam ümmetinin bu gecenin önemine vakıf olması, bu gecenin önemini kavraması. Zira bu unutulmaya üst tutmuş bir sünnet Aynen. eğer bunu ihya edersek İnşallah. olağanüstü sevaplar var. İnşallah o Eştek çalışmamızı da nasıl yapacağımıza dair size ben gerekli duyuruları hem benden hem Siyar Vakfının sayfalarından o duyuruları sizlere ulaştıracağız Allah nasip eder inşallah. Erdi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bedir gecesi anlaşıldı. Evet. Ben son bir tabloyla bitirmek istiyorum. Şimdi Kubaya geldi ya Salallahu evet. Aleyhi Selam Efendimiz. Birini sordu. Ebu İmame nerede dedi. Gözleri onu arıyor. Ebu İmame kim? Esat bin Zürare. Evet. Onun künyesi. Dediler ki ya Resulallah o buraya gelemez. Niye dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bu mahallede, bu köyde Boğaz Harpleri sırasında bir kan davalısı var. Kavgalı oldukları için giremez buraya. Efendimiz tamam dedi. Aynı gün o gün o pazartesi günü gecenin ilerleyen vakitlerinde bir at kişnemesi duyuldu kapıda. Gülsüm i̇bn hemen dışarıya çıktı yüzü gözü kapalı birisi. Yüzünü açtı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek istedi. Gül Sübih i̇bn onu içeri aldı. Giren Esad i̇bn Zürare. Allah Resulü onu görünce Esad dedi ya ben öğrendim senin burada böyle böyle bir olayın varmış. Niye geldin dedi kendini niye tehlikeye attın? Dedi ki ya Resulallah bir bilsen ben kaç gündür senin yolunu gözlüyorum. Sen Medine'ye geleceğim ben nasıl gelmeyeceğim? Nasıl gelip seni görmeyeceğim? Senin gelişini duyduğum andan beridir ben yanıp tutuşuyorum. Vallahi başıma ne gelirse gelsin senin yanına gelmeye ahd etmiştim. Rabbime binlerce şükür olsun ki sen de sağ salim geldin buralara kavuştun. Bu noktada Allah hasretimizi bitirdi ve sarıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da ağladı aleyhissalatü vesselam Efendimiz de duygusallaştı. Esat ibn i o gül devrini göremeden o büyük insan yaptığı onlarca hizmet var ama en büyük hizmeti işin bidayetinde o zor zamanlarda Resulullah'a uzattığı o elle yaptı sonuna kadar da bu işi devam ettirdi. Çok erken bir vakitte daha Mescid-i Nebevi'nin evet. bitmeden vefat edecek vefat edeceği anda da 3 tane kızı var 3 kızını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme emanet ediyor. Ya Resulallah senindir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üç kızını büyütüyor. Üçünü de Efendimiz kendi elleriyle evlendiriyor. Onların yetimlerine böylece sahip çıkıyor. ve vesselam Efendimizin yetimlere sahip çıkma noktasındaki o sözlerini biliyoruz. Evet. Kendisi o sözlerinin altını onlarca amelle dolduran birisidir. Onun için kalbinin katılaştığından şikayet eden insanlara da yetimlerle ilgilenin diye tavsiyede bulundu sallallahu aleyhi ve sellem. Aa. Bugün eğer kalplerimizde bir şey varsa yapacağımız iş belli. Yetimleri arayıp bulup yetimlerle ilgilenmek, başlarını sıvazlamak, onlara ilgi göstermek. Çünkü onlara bu noktada bir şey yapmak bu işaret mühim bir işaret. Öyleyim cennette böyleyim diyor. Resulullah la böyle olmanın yolunu da bize gösterdi yolumuzun yegane rehberi. Allah o yoldan bizi son Amin. nefesimize kadar ayırmasın inşallah. inşallah. Dostlar böylelikle sonuna geldik programın hatimleri unutmayın. <gülüyor> Arkadaşlar tekrar yansıtsınlar ekrana o e-mail adresine inşallah adınızı soyadınızı ve kaç hatim katminiz olduğunu yazın. Bizler duasını inşallah gecesinde yapacağız. Yarınki programın içeriği belki hiç olmadığı kadar Aynen, yoğun. Aynen. yarın hem Mescid-i Nebevi'nin inşasını konuşacağız hem ensal muhacir kardeşliği ki tarihin en büyük kardeşliği <gülüyor> ve belki de kurtuluşumuza vesile olacak bugün yeniden tesis edilmesi gereken o hukuk, o kardeşliğe belki her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz çağımızda aynı zamanda İslam toplumunun temelleri atılacak hangi temeller üzerine bina ediliyor bu toplum onu öğreneceğiz ayrıca ilk askeri sefer İslam'ın şiarı ezan, ilk ezanı Muhammed'i Hazreti Bilal'in sadasından yankılanacak Medine sokaklarında ve kıblenin değiştirilmesi az önce bahsi olmuştu biliyorsunuz. Artık e, yönler, kıbleler, cepheler, yüzler Mekke-i Mükerreme'ye doğru dönecek. Bunların hepsini Allah nasip ederse, nefesimiz yeterse yarın konuşmaya çalışacağız. İnşallah. Hocam teşekkür ederim. Allah Onlar kabul etsin. Yarın yine kavuşuruz inşallah. Allah'a Allah emanet olun. Amin. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun inşallah.